size bir tane metot sunayım belki şimdi anlamazsınız ileride anlayacaksınız İgnore edin derdi tanzimatı gibi ne demek ignore etmek biliyor musunuz hala alma tahfif et sallama yani herif mesela sana müdürlük mütastığı sallama tabi gidip terbiyesizlik yapma polislik vaka çıkarma ama Fazla da işte yağını da çekip sallama yani. Adam müdür olmuş mu olmamış mı anlamasın. Fazla da tafra satmasın. Efendim böyle sabah akşam bizim matbuatta olduğu gibi yağ çekmek zorunda değilsiniz. Görmezlikten gelirsiniz. Var mı yok mu? Bu bir metottur. Avrupa siyasi hayatında devamlı tenkitin yanında bazı işlerini görmezlikten gelirler, kötü şeylerini değil. Adam kötüyse sözde iyi şeylerini de görmezlikten gelirler. Bu çok önemlidir. Ki o artık anlar ki düşmüştür. Partisi de anlar ve bu sirik adam bir müddet sonra atar giderler. Demokrasi öyle ister zaten. Yoksa bizdeki gibi bir Allah'ın kuluna her gün birisi saldırıp öbürlerinde devamlı metedip böyle gökten indi tanrıların arabasıyla derse orada çok zor oluyor mekanizmaları değiştirmek. Demokrasi maalesef her vatandaşın her insanın kendi başına bir politik usta olacağı ona göre manevra takip edeceği rejim demektir. Benim size söyleyeceğim şeylerin özeti şudur. Bu özetlerden birincisi önünüzdeki programı mutlaka çalışmanız lazım. Yani bizim zamanımızın öğrencisi daha tembel, daha sallapatıydı. Diplomayı alınca da mutlaka iş buluyordu. Devlet konservatuarını bitiren başkası pek yoktu. Sanatçı bunlardı. Mutlaka bir yeri giriyor. Kim varsa orada Eylül e e ayında görüyorsun. Falan filan devlet konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Devlet tiyatrosu ailesine girdi. Başarılar dileriz. Şimdi öyle bir şey yok. 250 tane tiyatro varmış İstanbul'da. Çoğusunun yerini arasan bulamıyorsun. O kadar zor hayat. Yok öyle devlet tiyatro sahnelerine falan çıkmak, iş bulmak falan yok öyle bir sürü konservatuvar var, işsiz. Bu tiyatrocu için de böyle, şantası için de böyle, kemanist için de böyle, piyanist için de böyle. Zor bir döneme girdiniz. Evet ben tarih bölümü bitirdim mutlaka öğretmen yapın yapmıyorlar belki aldığında siyasi eğilimler falan var ama yakında göreceksiniz o da bir şey İyi tarih öğretmeni olmak zorundasınız. İyi tarih öğretmeni olduğunuz takdirde devletin lisesi değilse de özellikse mutlaka size ihtiyaç duyacaktır ve alacaktır. Çünkü öyle bir imkanda var yani onu da söyleyeyim size. Tavsiye etmiyorum. Keşke ben bana sorsan nerede çalışırsın? Diye devlet çalışırım. Hayatımda özel üniversitede çalışmadım bir kent hariç onun çünkü ben severim İslam Doğramacıyı. Gel dediği zaman gittim ömrümü ilerim istafasında. Orası değişiktir, değişik bir yerdir. Ama ben devletin eğitim kurumlarını seviyorum. Bu benim yapım. Fakat buna rağmen size şunu söylüyorum. Burada olmazsa siz kendinizi yetiştirmeye bakın. Türkiye'de bir iki dil bilen, Türkçesi iyi olan, malumatı iyi olan bir hanımefendinin ya beyefendinin tarih hocası bak en şeydir. En fulu meslektir. Tısarda kalması biraz zor. Hele matematik gibi, fizik, kimya gibi dallar için bu daha zor bir şey. Yani mutlaka bir yere girer. Kendinizi yetiştireceksiniz. Yapacağınız iş budur. Ve bunları yaptığınız takdirde de yükselirsiniz. Efendim özel sektörü devlet boğuyor, doğru. Ama zaten çoğu da boğulmaya tesna, tembellik ve kafasızlıktan yan gelip yatıyorlar özel işi olan adama yok böyle beleşten mama çalışacaksın canın çıkacak herkes öyle çalışıyor dünyada öyle bunu yaptığınız takdirde zaten zora daha dayanmıyor bütün mesele kendinize karşı ben ne kalite ediyorum devamlı etrafına mukayese etmeniz lazım kendinize bunlar ne biliyor ben ne biliyorum bunlar ne bilmiyor ben ne biliyorum bu ne biliyor ben bilmiyorum. Bunu yaparak eğitim hayatınızı götürmeniz lazım. Tutun ki hiçbirini yapamıyorsunuz ve tamamen bazı şartlar yüzünden eksik eğitimli kaldınız. Yaptığınız işi yapın. Fırçayı doğru sallayın, badanacı olun. Oradan bile çıkabilirsiniz ve bir imkan bulursunuz gün birinde. Bir yaşınızda, eğer geç geleceğinizde ...arzularınızı gerçekleştirmeye... ...bütün mesele bu... ...tabii bir insana iç huzur lazım... ...iç terbiye lazım... ...bulunduğu yerde memnun olması lazım... E, ...azla da yetinmek lazım bazen... ...ve az şeyle de mutlu olmak lazım... ...yetinmek değil, mutlu olmak lazım... İlla lüks restoranda mutlu olunmaz... ...küçüğünde de olunabilir... Zaten o zaman şehirler de ona göre olur. Paris'in güzelliği herhalde herkesin Otel Ritz'te yemek yemesinden ileri gelmiyor. Otel Ritz'e adımına atamayanlar var. Savaş restoranda da tadı çıkıyor hayatın. Ve o tadı sırf restoran aşçısı vermiyorsa oradaki insanların neşeli hali veriyor. Sokakta yürüdüğün zaman neşeleniyorsun. Çünkü sokakta da eğlenceli şeyler var. Siz yaptıkça şehir öyle oluyor, şehirler öyle oldukça gidiyor. Bak bu hafta Türkiye'nin bence tek gerçek belediye başkanına bir ödül verdiler nasılsa. E adam çünkü o berbat Anadolu şehrini ben orayı çok çocukluğumdan beri bilirim. Tatsız, tuzsuz bir yer. Şaşırdık yani bu kadar da eğitim düzeyde yüksek bir halk bunlar yani istatistiklere göre. Bu melanet, bu tatsızlıkta nasıl oturuyorlar, ne biçim adamlar bunlar diye. Şu anda Türkiye'nin örnek şehri. Bütün kurumlarıyla falan ve sokağa çıktığın zaman yaşadığını hissediyorsun Eskişehir'de. Şehir yani. Yüzü gülen gençler... Bunlar illa papa gidip kafayı çekerek yüzleri gülmüyor. Başka şeyler de var yani onların yüzünü güldürecek. Kitapçı buluyorsun. Konser salonu buluyorsun. Sokakta yürüyen insan da ona göre oluyor. Şehirli belli ki eğitiyor seni yani. Çok önemli bir şey bu. Bir insanlar, insanlar önce birincisi kendini eğitmeye başlıyorsa... Onların ona göre grubu oluşuyor, o gruplara göre de idare oluşuyor. Kim derdi ki o e, Yılmaz Büyükerşen denen parasızlıktan zavallı akademiye gidememiş İstanbul'a okumaya? <gülüyor> i̇şte sana akademi diye önüne o ticaret akademisini koymuşlar. O ticaret akademisi de adam olmayacak bir yerdi yani. İşte oraları adam ettiler. Bugün memleketin üniversitelerinden bir oldu o adam yaptı onu. Çok önemli bir şey bu. Ve bazı insanların yapmadığı şeyleri yaptı tabii. Ve o şehrinde belediye reisi oldu. İnanılmayacak bir şey. Adama parti genel başkanlığı teklif etseler belediye riyasetinde kalıyor. Çünkü onu seviyor, o işi yapıyor. Mühim olan o. Benim de size tavsiye edeceğim şey... Evvela sevdiğiniz işi yapacaksınız. Sevmediğiniz iş olmaz. Sevdiğiniz işi yaparken de ısrarlı olacaksınız. Orada böyle çıkış yolları arayacaksınız kendinize göre. En zorunu verdim size örnek olarak. Bir misal olsun diye. Hepsi o kadar zor değil. İyi olduğunuz takdirde mutlaka iyi olacaksınız. Efendim herkes aynı derecede iyi olacak mı? Yok, olmayacak maalesef, olamıyor. Ama o da olduğu yerde onunla mutlu olacak Bir e böyle devam edecek hayat. Ben inan, e, ümit ediyorum ki burası mazi olan bir memleket olduğu için geleceği de var. Bu çok açık, karamsar bakmak zorunda değilsiniz yeryüzü coğrafyasını tetkik ederseniz sadece rakamları değil kültürlerini de Türkiye'nin hiç de kötü bir yerde durmadığını görürsünüz. Bu öyle 5-10 senenin marifet değil bazıların söylediği gibi bizim daha eskiden gelme bir kaynamamız var. Yolunuz açık olsun. Böyle de devam edersiniz inşallah. Tekrar görüşürüz. Sağ olun.